Ramazan'ın ilk on günü rahmet, ikinci on günü mağfiret, üçüncü on günü de cehennemden kurtuluş buyurmuştu. Ramazan'ın ikinci 10 gününe girdik. Bugün on ikinci gündü. Artık Allah'ın bizi mağfiret ettiğini tatmamız lazım. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam duanın kabul olup olmadığını tövbenin, istihbarın kabul olup olmadığını kendi gönlümüzden anlarız buyurdu. Onun için acaba duam kabul oldu mi veya olmadı mı diyorsanız kendi gönlünüze bakın buyurdu. Nasıl bakmamız gerekir? Diyelim ki bir yanlış yapmışız veya bir sürü yanlış yapmışız. Bu arada tövbe edip istiğfar etmek istiyoruz. Yani Rabbimiz bizi mahfilet etsin. Bununla beraber Rabbimize dönelim. Dediysek Allah'ın bizden istediği gibi, emrettiği gibi tövbe istiğfar etmemiz lazım. Bunun için Allah'a en güzel isimler Allah'ındır. Onun için esma Hüsna ile Allah'a dua edin buyurdu. Tövbe istiğfar da duadır. Ya Rabbi beni affet diyorsun, mahfret et diyorsun. Bu durumda ne demen lazım? Ya Rabbi sen gafursun, sen gafarsın, sen tevvapsın, sen afursun. Beni mahfret etmeni istiyorum. Beni affetmeni istiyorum. Gönlüm sana dönsün istiyorum, sana dönmek istiyorum. Senden başka tarafa dönmek istemiyorum. Yanlışa, hataya, günaha dönmek istemiyorum. Deyip, Allah'ın güzel isimleriyle ne yapıyoruz? Tövbe istiğfar edip dua ediyoruz. Bunu dilimizle söyledik. Bitti mi iş, bitmedi. Acaba kabul oldu mu, olmadı mı? Resulullah Efendimiz buyuruyordu, da aleyhissalatü vesselam, Doymayan nefisten, kabul olmayan duadan, fayda vermeyen elimden sana sığınırım ya Rabbi. Bir duayı yapıyorsak, yapacaksak bu mutlaka kabul olacak bir duadır deyip dua etmek lazım. Kabul olmayacak bir duayı yapmayalım. Yani biri dua etse dese ki ya Rabbi ben havada uçmak istiyorum. Bu kabul olacak bir duamidir, değildir. Çünkü Allah'ın adeti vardır. Hiç kimse için adetini değiştirmez. Manevi konuda kim ne isterse istesin, Allah onu ihsan eder ve ikram eder. Çünkü onu bunun için yaratmış. Onun aklına gelebilecek her ne varsa mutlaka kabul olacak bir duadır. Bunun tek bir istisnası var. Bugün inşallah Allah'ın, El-Müte'al ismini anlamaya çalışacağız. Bu isimle ilgilidir. Bir kul olarak duasını yapmalıdır. Neyi isterse istersen o mutlaka kabul olur. İşlediği günah her ne olursa olsun o mutlaka kabul olur. Her ne olursa olsun. Allah ayeti kerimede buyuruyordu. Ey nefsini harcayan kullarım, nefsini israf eden kullarım, hayatını israf eden kullarım. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder, mağfiret eder. Bütün günahları. Hiç istisna yapmadı. Bu durumda biri istiğfar ediyorsa, önce Allah'ın gafur, gaffar, tevvab, afu ismine iman etmelidir. İman etmişse, Rabbim beni affeder, mağfiret eder der. Ama bunu gönlünde tatması lazım yalnız. Yani tövbemize, istiğfarımıza, duamıza Allah'tan cevap almamız lazım. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Biri tövbe ederken, istiğfar ederken veya dua ederken. Eğer gönül alemi başka bir hal aldıysa. Bir de örnek verdiği tüyleri ürperdiyse, yani kendini Rabbinin huzurunda bilip tattıysa, Rabbinin kendisini affettiğini ya da duasını kabul ettiğini gönlü tasdik ettiyse, gönül tasdik eder veya etmez, ikisinden biridir. O dua, o istiğfar, o tevbe kabul olmuştur. Deyse. Değilse o sadece dil ile yapılmış dua, dil ile yapılmış istiğfar olmuş olur. O, tövbe, istiğfar, dua kabul olmamış bir duadır. Onun için mesela bir yanlış yaparız, istiğfar ederiz, tövbe ederiz. Bir sefer ederiz, gönül itibariyle hiçbir şey hissetmeyiz. Kabul olmamış. Allah biraz feryat et dedi. Biraz ciddi ol, biraz samimi ol dedi. Bir daha yaparız, bir daha bir şey olmaz, bir daha yaparız. Bu tekrarlanınca evet, öyle bir an gelir ki Rabbimizin huzurunda olduğumuzu, ona istiğfar ettiğimizi, ondan özür dilediğimizi, ondan mağfile dilediğimizi bütün şiddetiyle tadarız. Evet. Allah'ın kendisini, Rabbinin kendisini affettiğini evet. gönül aleminde tadar. Rabbim beni affetti der yani. Ya da Rabbim benim bu duamı kabul etti der. Eğer böyle olmazsa dua taklidi olur. Dil ile yapılmış dua olur. Dil ile yaptığı bir istiğfar olmuş olur. Ve bu kabul olmayan dua kabul olmayan istiğfardır aynı zamanda. Onun için mesela gelişi güzel bazen evet, birileri bize dua et der. Müminler birbiri için dua ettiğinde Allah o duayı reddetmez. Ama birbiri için dua yaparken de bunun böyle olması lazım. Diliyle Allah sana yardım etsin, Allah sana şunu versin değil. Söylediğim gibi eğer dua yapılırsa, yani ciğeri yanarsa, içi yanarsa o dua kabul görür. O Allah'ın huzuruna varacak bir duadır. Yoksa yarı yolda kalır. Bunun için duanın, istiğfarın arşa çıkması lazım. Duanın, istiğfarın ön şartı, olmazsa olmaz olan şartı samimiyettir, ihlastır. Yoksa nereye varırsa varsın, geri döner. Evet. Bizden dua istenince bizim de o konuda mutlaka onun için içimizin yanması lazım ki duayı yapabilelim. Yoksa kabul olmayacak bir duayı istenmiştir. Ya da hiç tanımıyoruz yoldan geçiyor. Hocanıza söyleyin bana dua etsin. Niye? Yani duayı ne zannettik? Dua nedir yani? Duanın ne olduğunu biliyor musun? Bu durumda sen duanın ne olduğunu anlamamışsın. Kul Rabbine karşı edeplidir. Edepli olmalıdır. Eğer huzura bir şeyi arz edecekse onun mutlaka gerekçeleri olmalıdır. Yani kulun bunu neden istediğini dediğinde ona bir cevabı olmalıdır. Desen ki ben benim için bunun hayır olduğunu düşünüyorum. Nereden biliyorsun? Hangi şartlara göre söyledin bunu? Neye göre söyledin? Sen bundan emin misin? Diye sorsa senin cevabın olmalı yani. Evet. Ramazanın ikinci on gününe girdik. İnşallah Allah'ın mağfiretine nail oluruz. Anamızdan doğduğumuz günkü gibi inşallah tertemiz oluruz. İnsan beşerdir, mutlaka hata işler, yanlış işler. İnsan deyince evet. kelime itibariyle ins kelimesinden türetilmiş kelimedir. Üns, ünsiyet peyda eden, yani yakınlık kurabilen, irtibat kurabilen, yakın olabilen, ünsiyet yapabilen manasına gelir. Üns, misyan kelimesinden de aynı şekilde türetilir. İsyana hazır, itiraza hazır, yanlışa hazır. Her iki halde de olabilir yani. Her iki marifetle kendisinden geliyor. İsyan etmekte, yakınlık kurmakta. Allah'a isyan etmekte ondan geliyor. Bununla beraber Allah'a yakın olmakta onun marifetidir. Elinden gelir yani. Tercih onundur. İnsan düşebilir, düşer. Onun için ne yapmalıdır? İstiğfar etmelidir. Bütün gönlüyle Rabbine dönüp Mağfiret dilemelidir. Allah'ın kendisini mağfiret ettiğini tatmalidir. Bunun için Rabbine güvenmeli, tevekkül etmelidir. Allah insandan Hazreti insan olmasını istiyor. Bunun için çok şanslıkça tekrar ettiğimiz bir kelime vardır. Allah insandan aklını sonuna kadar kullanmasını ister. Aklı o vermiş. İradesini kullanmasını ister. İradeyi o vermiş. Tercih hakkını kullansın ister yani. Kul ne kadar aklını kullanır, iradesini kullanırsa o kadar kamil insan olur. Kamil kul olur. Yoksa bazılarının anladığı gibi işte mürşide teslim oluyorsun işin bitiyor. O söylüyor, sen yapıyorsun. Değil öyle. Öyle olmaz. Bu görüş sakat bir görüş. Senin hatabın Hazreti İnsan olmalı. Allah böyle yapanlara bunun hesabını soracak. Bununla beraber böyle anlatanlara da hesabını soracak. Ben sana akıl verdim ki onu kullanasın. İrada verdim ki tercih hakkını yapasın. Hazreti İnsan olasın. Ama bizim bir şey anlamamıza gerek yok. Öğrenmemize gerek yok. Hatta irade etmeye, dilememize de gerek yoktur. Mürşidimiz söyler, biz yaparız. Değil öyle. Anlaman lazım. Ne yaptığını anlaman lazım. Nereye gittiğini anlaman lazım. Çünkü Allah senden Hazreti İnsan olmanı istiyor. bakacak sahabeye. Resulullah Efendimiz nasıl yetiştirmişse onları yetiştirmenin ölçüsü, yetişmenin ölçüsü bu demektir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam veda hutbesini verirken orada onu 125 bin, yaklaşık 125 bin sahabe orada onu dinlemiştir. Ama Mekke Medine'ye baktığımızda orada toplam bulunan Yatmakta olan sahabenin sayısı on bini geçmez. Yani 115 bini yok orada. Nereye gitmişler? Dünyanın dört bir tarafına. Eğer onlar iradesini kullanmasaydı, onlar öğrenmeseydi, anlamasaydı, işin nasıl yapılması gerektiğini anlamamış olsalardı, insanlara örnek olamazlardı. Yol gösteremezlerdi, gökteki yıldızlar gibi olamazlardı. İradesi elinden alınmış insan kişiliksiz insandır. Kişiliği olmayan insandır. Allah bunu kabul etmez. İradesini kullanacak, aklını sonuna kadar kullanacak. Hazreti insan olmak için bütün çabasını, gayretini ortaya koyacak. Ve bununla beraber yolu yürürken gökteki yıldız gibi olacak. ''Sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz.'' buyurdu. Yürümeyi bilecek. Öyle sürekli birinin arkasında durmayı düşünmeyecek. O söyleyecek, ben yapacağım, böyle bir şey yok. Öyle bir an gelir ki artık senin söylemen lazım, arkandakilerin yapması lazım. Arkandakiler sana tutunduğunda ayakta durması lazım. Biz bütün kardeşlerimizden böyle olmalarını istiyoruz. Gerisi, gerisi yanlış Düşüncesi Niyeti iyi olabilir İyi niyetli olabilir Ama iyi niyet buna yetmez Biri ben Kabe'ye gidiyorum deyip Niyetlense Niyeti de düzgün olsa iyi niyetli olsa Ama ters tarafa dönüp giderse Kabe'ye gitmiş olur mu? Olmaz Nereye gider? Rusya'ya gider Olacağı budur Yok benim niyetim iyiydi dese, bu iyi niyeti onu kurtarır mı? Ya da onu Kabe'ye götürmüş olur mu? Olmaz. İyi niyet tek başına yetmez. Şunu da söyleyeyim. Eğer biri, ben peygamber varisiyim diye yola çıkmışsa, bununla beraber peygamberi gibi yapmıyorsa, o nasıl varistir? Kimin varisidir o? Ya da büyüklerimiz böyle yapıyor diye biz de böyle yapıyoruz. İşte büyüklerimizi havare ediyoruz. İşi onlar yapıyor. O zaman sana tabi olanların hepsi geri zekalı demektir. Aklını kullanmayan geri zekalı demektir. Ne demek? Kimi kandırıyorsun? O kim olursa olsun, hiç fark etmez. Aynı şey, kendini alim diye, hocat diye takdim edenler için de öyledir. İnsanın Allah'tan haşyet duyması lazım. Alimler Allah'tan haşyet duyar. Bilmediğin bir şeyi söyleme, konuşma. Allah hakkında bilgin yoksa konuşma. Bunun hesabını veremez. Yani üç kuruş para kazanacağız diye... Öyle biliyormuş numarası yapma. Olmaz öyle. Bu doğru değil. Bu senin ebedi hayatının cehennem olmasına sebep olur. Sana uyanların, seni dinleyenlerin, seni kabul edenlerin, söylediklerini kabul edenlerin imanının bozulmasına, tahrif olmasına sebep olur. Nasıl cesaret ediyorsun böyle? Evet. Onun için eğer biri kendini ciddiye alıyorsa, ahiretini ciddiye alıyorsa, dünyasını ciddiye alıyorsa, imanını ciddiye alıyorsa ne yapması lazım? Öğrenmesi lazım, anlaması lazım, Rabbini tanıması lazım. Değilse, değilse birilerinin peşine takılır, bir sürü mantıkıyla onun peşinden gider, o ne söylerse o. Ama müminin bir ölçüsü vardır. Onun ölçüsü Allah'ın kitabıdır. Allah'ın Resulü'dür. Kim ne söylerse söylesin mutlaka Allah'ın vahyinin ölçüsüne vurur, Resulünün ölçüsüne vurur. Tutuyorsa kabul eder, tutmuyorsa onu atar, çöpe atar. Gerekirse o yanlış söyleyene de yardım etmeye çalışır. Çalışmalıdır. O da onun kardeşi. Yoksa sizin Allah'ın kelamını anlamanıza ihtiyaç yoktur, gerek yoktur. Alimlerimiz okumuşlar, onu süzmüşler, pişirmişler, sofrayı hazırlamışlar, sizi buyur diyorlar, hadi buyurun yiyin demişler. Onun için Allah'ın kitabını okumanıza, anlamanıza gerek yoktur. Fıkıh kitabı okuyun. Hal kitabı okuyun, namaz hocası okuyun, balancanın kitabını okuyun diyorsa biri ona sormak lazım. Sen kimden yanasın? Sen kimden yanasın? Sen benden mi yanasın yoksa şeytandan yanasın? Niye benimle Rabbim arasına girmeye çalışıyorsun? Niye benim cahil kalmamı istiyorsun? Yoksa senin benim üzerimde bir planır mı var? Bana bir şey mi yaptıracaksın? Evet, zaten öyle olmuştur. Devletler kendi halkını kullanmak için bunu böyle yapmıştır. Sizin diliniz budur demiştir, örnek koymuştur. Her biri kendine göre insanı kullanmaya çalışır. Hangi insanı? Kişiliksiz insanı. Kişiliği oluşmamış, birey olmamış insanı ne yapar? Kullanır. Sürü mantığıyla onlara sürü dersi vermiştir, sürü eğitimi vermiştir, toptan. Hadi böyle yapın, hadi Allah rızası için ölün. Hadi Allah rızası için birbirinizi öldürün. Bunun için önce cahil bırakır, onu Allah'tan ayırır, Allah'ın vahyinden ayırır, peygamberinden ayırır, ona bir din üretir, sonra onu istediği gibi kullanır. Zatın biri söylemişti. Cehalet saadettir diye, sözde bir filozof, kompüçüs, cehalet saadettir. Niye? İnsan bilince, öğrenince derdi artarmış. Sorumluluğu artarmış, onun için cehalet saadettir. Yani ona göre en saadetli olanlar eşeklerdir. Bir şey bilmiyor, en saadetteki o odur. Evet, bakalım, bakacağız. Eğer birinin derdi yoksa o gerçekten cahildir. Çünkü bilmek ağır bir yüktür. Allah ayet-i kerimede ilk gelen vahilerde, ayetlerde Allah buyurdu ki: Sana ağır bir söz vahye edeceğiz, ağır söz. Allah'ın sözü ağırdır, ağır kelam. Onun bir ağırlığı var. Ağırlığı var, bununla beraber seni de ağırlaştırır. Seni dağlar gibi yapar. Yoksa böyle kurumuş otlar gibi rüzgarın önünde savrulursun. İki kelimenin önünde savrulursun. Evet. Düşük seviyeli bir fikrin önünde peşinde savrulursun yoksa. Allah'ın vahyi seni dağlar gibi ağır yapar. Sana Allah'ın hesabını yaptırır. Bir şeyi anladığımızda, bildiğimizde, bildiğimiz, o her neyse bizi ona çeker. Yani bilgi bilinene çeker. Allah'ı bilmeyince, anlamayınca kendini ona çekemiyorsun. O seni çekmiyor, çekmez. O seni cezvetmiyor. Niye? Bilmiyorsun çünkü, tanımıyorsun. Ondan. Onun için önce bilmek lazım, öğrenmek lazım, anlamak lazım. Bildikçe, öğrendikçe, tanıdıkça seversin. Sevince seni cezbeder, çeker. Allah'ın bütün Resullerinin bir vasfi vardır. O da cezbetme vasfidir. Bu istisnasızdır. Mutlaka cezbeder, çeker. Niye çekiyor? Bir hikmeti olmalı, bir sebebi olmalıdır. Çünkü Allah'ın ona nef ettiği ruhun üzerindeki perde kalktığı için, Allah ile olduğu için, ona cezbolan kimdir, nedir? Cezbolan da insandaki Allah'ın nef ettiği ruhtur. Ruh, üzerinden perde kalkmış olan ruha cezbe olur. Kendini görüyor orada. Aynı nurdan yaratılmış. Aynı özelliklere sahip çünkü. Onun için, onu çekiyor. İradesiz olarak çekiyor. Hele bir de biraz üzerinden perde aralanmışsa, yani biraz istiğfar etmiş, tevbe etmiş, Allah'a dönmüş, dönmek istemişse veya Ruhun üzerindeki o karanlık hafifçe olsa bile aydınlanmışsa bütünüyle ona cezbolur. Yani onu çeker. Onun için sevmek onun elindeki bir şey değildir. Bütünüyle kararmışsa bu müstesna bir şeydir. Artık ölü konumundadır. Bununla beraber onu bildikçe Tanıdıkça ona cezbe olur. Aslında cezbe olduğu kendisidir. Cezbe olduğu kendisini yaratan ruhundan nefeden Rabb'idir. Bu onda iradesiz olur. Ama bunun için bilmek lazım, anlamak lazım, sevmek lazım. Bugün hep beraber Allah'ın müteal ismini anlamaya çalışacağız inşallah. Müteal ismi Kur'an-ı Kerim'de bir yerde gelir. O da Allah'ın kebir ismiyle beraber gelir. Alimul gaybi ve şehadeti. Allah görünenin ve görünmeyenin alimidir. Gaybın da, şehadetin de görünenin de, görünmeyenin de âlimî Allah'tır. El-kebirul-müte'al O kebirdir, tek büyüktür, bununla beraber müte'aldır. Müte'al, yüceler yücesi demek. allah Teala derken, Allah yüceler yücesidir diyoruz. Allah'ın kebir ismiyle beraber gelmesinde mutlaka bir hikmet vardır. Allah tek büyüktür ama bu büyüklüğü kafana göre anlayacağını zannetme, Aklınla anlayabileceğini zannetme. Onun büyüklüğünü el esmaur hüstasından, yarattıklarından, kendi üzerinden, ayetlerinden bunu anlamaya çalışıp anlaman lazım ama bununla beraber... Zati itibariyle yüceler yücesidir. Yaratılmış bir mahluk, akıl, yaratanı anlaması mümkün değildir. Onu herhangi bir şeye benzetme. Yani Allah kebirdir derken Allah'ı teşbih ediyorsun. Allah büyüktür, büyüklüğünü anlamaya çalışmalısın, anlarsın. Aklın kadar anlarsın. Neye bakarak? Zahire bakarak dünyaya bakarak, kendine bakarak yerdeki, gökteki ayetlerine bakarak Allah kendini, kudretini isimlerini tanıtıyor. Ama bir de Allah mütealdır dedi. Senin anlamandan münezzehtir dedi. Bu da tenzihtir. Bütün hak dinden sapmış olanlar Allah'ın müteal ismine iman etmedikleri içindir. Bütün küfre kaymalar Allah'ın müteal ismine iman etmedikleri içindir. Bütün Allah'a şirk koşanlar Allah'ın müteal ismine iman etmedikleri içindir. Hangi dini sayarsanız sayın, mutlaka döner dolaşır, buraya dayanır. Bizim hatta din olarak kabul etmediklerimiz de öyledir. Mesela, mesela Yezidiler öyle. Şeytana tapanlar yani öyle. Bu, onların kurucusu, o dinin, Yezidiliğin kurucusu, ehl-i sünnet bir alim. Evet, önderleri odur. Aslında kitapları Kur'an. Budistler öyle. Yani hangisine bakarsan bak, oradan bir sapma var. Nasıl bir sapma oluyor bu? Allah'ı müteal bilmek bilmeyici, iman etmeyece nasıl oluyor? Allah'ı bir şeye benzetmekle. Mesela İslam'da bir de vahdet-i vücut vardır. Arkadaşlar onu biliyor. Muhyiddin Arabi'nin ortaya koyduğu bir yoldur. Vahdet-i vücut Vücudun vahdeti, tekliği. Eğer imanımızı Kur'an'a arz etmezsek, eğer Allah'ın her bir ismine iman etmezsek, mutlaka bir yerde tuzağa düşeriz. Şeytan bizi tuzağa düşürür. İsterse söylenen iyi niyetle söylemiş olsun, söyledim o şeytana tapanların bir kurucusu, önderi, ehli sünnet alimlerinden bir tanesidir. Ama öyle başlamamış. Yani bir yolculuk yapıyor o mezhep. Sonuçta ortadaki din başka bir din olarak takdim ediliyor. Allah'a iman ederken Allah kendisini nasıl tanıtmışsa öyle tanımamız lazım. Kendimizi de nasıl tanımamız gerekiyorsa öyle tanımamız gerekir. Allah ruhundan insana nefetmiştir. Şimdi buradan yola çıkarak Allah bütün varlığa isimleriyle tecelli etmiştir. Varlıkta ne varsa Allah'ın isimlerinin tecellisi nurudur. Ama Allah mütealdır. Bütün varlıktan, bütün kainattan beridir. Yüceler yücesidir. Eğer böyle Allah'ın müteal ismini iman etmezsen, Allah'ı getirir, insanın içine koyarsın, kainatın, varlığın içine koyarsın, her şeyde Allah var dersin. Bu küfür. Olmadı. Allah böyle bir imani kabul etmez. Sen Allah'ın müteal ismine, Ali ismine, Allah ismine iman etmedin demektir. Hani Allah yüceler yücesiydi, onu getirip eşyanın içine koydun, yaratmış olduğu bir mahlukanın içine koydun sen onu. Allah'ın tecelli etmesi başka bir şeydir, Allah'ın hulul etmesi, ona dahil olması başka bir şeydir. Hulul küfürdür, dahil oldu demek küfürdür. Şirktir. Evet, burada öyle yapan arkadaşlar da var. Ama bilmeden, yani Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, onlar sözün tamamını dinlerler, en güzeline tabi olurlar. En güzelini kabul eder, alırlar. Sözün tamamını dinlemeden anladım diyor. Sen anlamamışsın. Bu böyle değil. Hem de öyle Çokça kendini bilgili zanneden. Bunun sonu nedir? Bunun sonu ya şeytana tapmaktır, ya dünyaya tapmaktır. Sonu kafir olmaktır, müşrik olmaktır yani. Evet. Allah tecelli eder. Tecelli etmek başka bir şey, hulul etmek başka bir şeydir. Birini Allah söylüyor, öteki öteki senin kendi kendine ürettiğin ya da şeytanın sana ürettiği şeydir. Onun için kelimeleri kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Böyle bir anlaşılmaya sebep olmamak gerekiyor. Tecelli ettiği demek, şu anda buradaki ışık, buradaki lambaların tecellisidir. Ama buradaki ışık lamba değildir. Buradaki ışığa lamba diyemezsin. Ama lambaya aittir, lambadan tecelli ediyor, lambadan bağımsız değildir. Lambayla vardır. Sönerse yok olur. Bütün varlığı Allah'ın tecellisi olarak böyle kabul etmek lazım. Ama Allah varlıktan mütealdır, alidir, e'ladır. Varlıkta müşahede edeceği, göreceği nedir? Allah'ın isimleridir. Bütün varlık o isimlerin tecellisinden, güzelliğinden, nurundan ibarettir. Ama Allah mütealdır, yüceler yücesidir. Onun için Allah'ı tenzih etmek gerekir. El-esmaul hüsnası ile de teşbih etmek gerekir. Kendi üzerimizden bunu nasıl anlamamız lazım? Aynı şey geçerlidir. Önce ilgili ayetleri okuyayım, sonra devam edelim. Alimul gaybi ve şehadetil kebirül <gülüyor> müte'al. Allah gaybın ve şehadetin alimidir, o kebirdir, o mütealdır. İsimleriyle büyüklüğünü kullarına, varlığa gösterendir. Ayetlerini gösterendir. Kendini bütün varlık ayetlerinden, aynı zamanda inzal ettiği ayetlerden kendini tanıtandır. Bununla beraber o mütealdır. subhanehu Teala. O Sübhandır. Her türlü noksanlıktan, eksiklikten münezzehtir. Hiçbir şeye benzetilemez, hiçbir şey ona benzetilemez. O Alidir, Teala. O mütealdır. anlaşılmayacak kadar yücedir. Bununla beraber vazlıklıkla tenzih noktasında hiçbir benzerliği yoktur, benzetilemez. Sübhandır. Eмма yekulune uluen kebira. <gülüyor> Allah'ın onların söylediklerinde kim ne söylerse söylesin onların söylediklerinde Yücedir. Yüceler yücesidir. Kim onun hakkında, yüceliği hakkında, subhanlığı hakkında, ariliği hakkında ne söylerse söylesin, ne düşünürse düşünsün, onların söylediklerinden yücedir. Anlaşılmaz yani. Ne diyor kuruna? Sınırı bil. Çizgiyi geçme, dikkat et buraya. خلق السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْدَ بالحق. Gökleri ve yerleri hak ile bir amaçla yaratmış Teala اَمَّا يُشْرِكُونَ O yüceler yücesidir. O alidir. O mütealdır. Onların şirk koştuklarından Sübhanehu ve Teala O sübhandır. Yüceler yücesi Teala'dır. Mütealdır. اَمَّ يَخُلُونَ اُلُوَنْ Kebira Onların söylediklerinde o yüceler yücesidir. عَلِمْ ve وَالشَّهَادَ O şehadetin ve gaybin alimidir. فَتَعَالَ <gülüyor> Yüceler yücesidir. اَمَّا <gülüyor> مُشْرِكُمْ Bunun dışında kim bir şey söylerse müşriktir dedi Allah. Şirk koşmuştur dedi. Yani mütealdır, alidir. Aladır e demesinden başka bir şey söylerse o müşrik'tir dedi. Söylediği ne olursa olsun. Ve Rabb'e yekluhu mayasha ve Rabb'in dilediğini yaratır. Ve yaktarı makânı lehem'ul khiyare. Seçmek onların hakkı değildir. Seçmek Allah'ın hakkıdır Sübhana ve Teala ama yüşrik Allah Sıbhamer, alidir, yüceler, yücesidir. Onların şirk koşmalarından münezzehtir Allahu <gülüyor> lezi, kala kakkum. Allah odur ki sizi yaratmıştır. Sünme Sonra sizi rızıklandırmıştır. Sünme yümitukum. Sonra sizi öldürür. Süme yuhüyekom. Sonra sizi diriltir. Helmişurekayi kom. Men yfaalu min zaliy min şey. Sizin şirk koştuklarınızdan biri bunu yapabilecek var mıdır? Eğer bir şeyi birini Allah'a benzetiyorsan, onların işlerinden bunu yapabilecek biri var mıdır? Yani sizi yaratacak, insanı yaratacak. Rızıklandıracak, sonra onu öldürecek, tekrar onu diriltecek. Biri var mıdır? Beni bir şeye benzeteceksen, bir şeyi bana benzeteceksen, bu vasfı var mıdır, yok mudur? Bak bakalım. Subhanehu ve taala amma yüşrikun. Allah sübhandır. yüceler yücesidir. Bir şeye benzetilmekten, bir şeyin ona benzetilmesinden münezzehtir. Allah onların şirk koştuklarından beridir. Ve ma kederullahi hakkı kadirihi, onlar Allah'ın hakkını gerektiği gibi hakkını takdir edemediler. Allah'ı tanımadılar. Ve evet. ırdu cemiyen kabdettuhi yubel qiyame, ciyamet günü yeryüzü bütünüyle onun kudret elindedir. Ve evet. semavatu metuhiyetun evet. bi yeminih gökleri de dürmüş halde dürüp, kağıt tomari gibi dürüp sağ eline almıştır. Subhanehu ve taala amma yuşrikun Allah Subhan'dır. Onların şirk koşmalarından münezzehtir. Ve ceale lillahi şürekâ Onlar tutup Allah'a şirk koştular. Er cinni ve halekehu, cinleri Allah'a ortak koştular. Onlar yaratılmış bir mahlukken, Allah onları yaratmış olduğu halde cinleri Allah'a ortak koştular. Koşuluyor mu? Evet. Öyle bir koşuluyor ki, onun onların isminin söylenmesi bile korku veriyor. Üç harfler diyor. Daha duymuşsunuz belki cin demekten korkuyor. Üç harfler diyor. Nasıl korkutmuş? Eğer bu kadar Allah'tan korkulmuş olsaydı mümin olurdu. Allah onlar size bir zarar veremez demedi mi? Onların sizin üzerinizde bir gücü bir yetkisi yoktur demedi mi? Onun neyinden korkuyorsun? Cinin neyinden korkuyorsun? Onlar da başka bir alemde, başka bir boyutta senin gibi kullukla görevlidir. Ama Allah onlara ruhundan nefret etmemiş. İblis onlardandır. Onlar da sana secde etmiş. Niye korkuyorsun öyle ondan? Buna beraber yok cin çarptı, yok cin içine girmiş, yok cini çıkaracağız içinden... Yok, cinlendi. İnsanın şerefine yakışmayan şeylerdir bunlar. İnsanlığının şerefine yakışmayan şeylerdir. Yok, cinler yardım ediyor. Öteki orada diyor, ben alimim, ben şeyhim diyor. Benim cinlerim var diyor. Yazık. Gerçekten yazık. Yani insan ne söyleyeceğini bilmiyor. Hadi... Biri imanını kaybetti, öyle söyledi. İmanını, ahiretini dünyaya, üç kuruş paraya değiştirdi, para kazanmak için onu yaptı. Sen mümin olarak ona nasıl gidersin, ona nasıl güvenirsin, nasıl ondan medet beklersin? Allah'a dua etmen gerekirken, eğer gidiyorsun cinler bu işi halletsin diyorsan, cinleri Allah'a şirk koştun. Allah öyle söyledi. وَخَرَقُوا <gülüyor> لَهُ Benine ve benatin Bi gayri ilm Bir de Bir şeyler bildiklerini zannedip Bilgiçlik taslayıp Allah'a Oğullar Kızlar isnat ettiler Ya Subhanehu ve Taala Amma yesifun Allah onların vasıflandırdıklarından münezzehtir, o yüceler yücesidir. Evet bu sefer yüşrikun demedi, yesifun dedi, vasıflandırmalarından. Allah'a böyle sıfat vermelerinden münezzehtir, Allah'ın oğluymış, Allah'ın kızıymış. Müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır dedi. Yahudiler, Hristiyanlar kendi peygamberlerini Allah'ın oğludur dedi. Allah onların vasıflandırmalarından münezzehtir dedi. اَتَا اَمْرُوا emrullah, <gülüyor> Allah'ın emri geldi. فَلَا <gülüyor> تَسْتَعْجِلُهُ Acele etmeyi. Allah'ın emri gelirken acele etme dedi. Allah ne yaptığını biliyor. Şu hemen şöyle olsun, bu hemen böyle olsun demeyin. Sübhanahu wa Taala ama yüşrik Allah onların şirk koşmalarından münezzehtir Yunuzülül melaiketu bir ruhi min emrihi. Melekleri emriyle, vahiy ile gönderen odur, indiren odur. Ala men yeshâ min ıbadihı onu kullarından dilediğine indirir. En enziru nehu la ilahe illa ena fettequn Allah melekleri vahiy ile neden gönderir? Şunu bildirir ki Allah benden başka ilah yoktur. Bununla beraber ilah sadece ben. Fettekuni, bana karşı takva sahibi olun. Allah yüceler yücesidir. Herhangi bir şeye benzetilmekten münezzehdir. Yani Allah mütealdır. Allah'ın mütehal ismi nasıl tecelli eder bir kulda? eğer Allah'ın müteal ismi bir kulda tecelli ederse, yani o, Allah'ın müteal ismine iman ederse, onun hali nasıldır? Rabbini tenzih eder. Peygamberini tenzih eder. Kur'an'ı tenzih eder. Tenzih ederken, Teşbihi beraberinde yapması lazım ki imani iman olsun. Teşbih aynı zamanda şehadet etmek demektir. Teşbih, şehadet etmek. Yani görmek. Yani müşahede etmek. Ben bunu Kur'an üzerinden söyleyeyim, belki daha rahat anlaşılır. Kur'an'ı hem tenzih hem de teşbih ediyoruz. Kur'an'ın zahiri tarafı, zahiri tarafı Kur'an değildir. Yani bizim elimize aldığımız o kitap Kur'an değildir. Nedir o? O mushaftır. Mushaf. Mushaf başka, mushaf Kur'an'ın zahiri tarafıdır. Kur'an nedir peki? İçindeki yazı o Kur'an mıdır? O da Kur'an değildir. Kur'an olan nedir? Kur'an olan o yazının manasıdır. Mana. Çünkü Allah Resulünün gönlüne onu mana olarak vahyetti öyle. Yani o kitap yukarıdan böyle gelmemiş. Ne gelmiş? Manası gelmiş, değil mi öyle? Yani Elhamdülillahi Rabbil ya da İkra bismirabbike'llezî halak. Allah onu Resulünün gönlüne vahyetti mi bu şekilde? Evet. O onu oraya yazdırdı. İçindeki güce olan nedir? Manasıdır. Allah Kur'an'a Kerim dedi, Kur'an'a Azim dedi, Kur'an'a Mecid dedi. Hepsi onun manasıyla ilgilidir. Eğer manasını bilmedikse Kur'an'la hiçbir bağımız olmamış demektir. Kur'an'ı aldık, misafi aldık, böyle yukarıya, en yukarıya astık. Abdesiz buna dokunmayın dedik. Bunu okuyup anlamaya çalışmayın. Çok tehlikelidir dedik. Ne yapıyoruz? Kendimize göre tenzih yapıyoruz. Tabii. Tenzih yapıyoruz. Teşbih yok. Tenzih. Saf, saf tenzih. Bu Hristiyan olmak demektir. Eğer teşbihle beraber olmazsa böyle olur. bir yönden iman etmiş olduğu teşbihi yok saydı. Senin şahit olman lazım. Anlamadan nasıl şahit olacaksın? Senin teşbihin nerede? Hayati boyunca anlamaya çalışmamış. Sadece işte asli oraya. Veya okudu anlamadı. O Kur'an'ı okudu mu? Okumadı okumak anlamayı içerir. Anlaşılmadan okunursa o okumak sayılmaz. Teşbih etmedi. Kendi seviyesinden onu anlamaya çalışmadı. Teşbih edebilmek için kendi seviyesinden anlamaya çalışması gerekir. Aynı şey Allah'ı teşbih ederken de geçerlidir kendi seviyenden, kendi üzerinden Rabbini tanımam lazım. Ama tenzihi yapacaksın. Müteal olarak tenzih yapacaksın. Bununla beraber evet, tam ortayı bulup hem tenzih hem de teşbihi yapman lazım. Ayeti okudun, anladın. Ben bütünüyle anladım demiyorsun. Desen, onu teşbihe indirmiş olursun, tenzih yapmamış olursun. Ne demen lazım? Bu sonsuz bir derya, bu deryadan bir tas içtim demen lazım. Benim gücüm bir tas içmeye yeterliydi, bir tas içtim. Bu kadar anladım. Bu kadar bana lazım olanı aldım demen lazım. Aynı şekilde Resulü tenzih ediyor, teşbih etmiyor nasıl tenzih ediyor? O diyor çok büyüktü. O diyor Allah bütün varlığı onun yüceliği hürmetine yaratmış. Haşa. Niye öyle söyledim? Öyle hadiste öyle gelmiş. Öyle gelmemiş. Hadisin devamı var. Tabi, hadisin devamı var. Niye okumuyorsun onu? Allah levla ke levla eflak dedi. Kutsi hadis bu. Bunun devamı yok mu? Devamı var. Bunun öncesi yok mu? Öncesi de var. Resulullah Efendimiz anlattı. Niye olduğu gibi anlatmıyorsun? Tabi. Teşbih edecek ya. Kendisi sorumluluktan kaçıyor ya, kurtulmaya çalışacak ya. Neydi baştaki? Başı neydi? Buyurdu ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Allah'ın ilk yarattığı nur benim nurumdur. Amenna. Ben buna şahit olmuşum. Allah o anı, o an için perdeyi açıp öyle bize müşahede ettirmiştir. Evet. Öyle bilmeden bilgiyle bir şey söylemiyorum, konuşmuyorum. Sonra sonra Allah bütün ruhları, her bir kulun ruhunu birebir, tek tek o ruhtan aynı ile yarattı. Aynı ile ama. <gülüyor> Arada hiçbir fark yoktur yalnız. Sonra dönüp ona hitap etti. Ona hitap etti derken her birine tek tek hitap etti. Ne dedi? Levla ke levla ke lemma eflak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın kainatı, felekleri yaratmazdı. Hepsini senin için yaratmışım. Senin hatırına yaratmışım, senin şerefine yaratmışım, sana hizmet etsin diye yaratmışım, seni taşısın diye yaratmışım. Sen, sen beni taşıyorsun. Bunu sadece Resulullah Efendimiz'e mar edince ne olur? Kendisi sorumluluktan kurtuluyor. O hiçbir şey yapmasa da o olur. Sen feleklerin hakkını vermek zorundasın. Bastığın toprağın hakkını vermek zorundasın. Senin için yaratılmış. Güneşin hakkını vermek zorundasın. Havarın hakkını vermek zorundasın. Yani Hz. Adem dünyaya geldi, bütün felekler ona hizmet etti. Hiç kimse yoktu tek başınaydı. Öyle değil mi? Diyelim ki insanlar ölse sen tek başına kalsan, bütün varlık hepsi senin hizmetindedir. Senin içindir. Bu her bir insan için böyle geçerlidir. Evet ne yapıyor? Resulullah Efendimiz'i tenzih ediyor. Öyle ki onu insan olmaktan çıkarıyor. Beşer olmaktan çıkarıyor. Peki bunun teşbihi nerede? O sana örnek. Allah onu sana örnek gösterdi. Senden bunun gibi bir avd olmanı, kul olmanı istiyorum dedi. Senin kendi seviyenden onu anlayıp, onu kendi hayatına geçirmen gerekiyor. Onun hayatını kendi hayatına geçirip yaşaman gerekiyor. Bu şekilde teşbih etmen gerekiyor. Eğer onun ulaşılamaz bir hali varsa, bu durumda onun teşbih edilmesi mümkün değildir. Senin buna şehadet etmen mümkün değildir. Sen bütünüyle, aynı ile onun gibi değilsen ve olamıyorsan, senin teşbih etmen mümkün değil, sen onu böyle tenzih edersin. Ne dersin o zaman? O çok büyüktü, o çok yüceydi. Aynı şey bütün peygamberler için böyle geçerlidir. Onun için mümin, tenzih ve teşbih arasında kesinlikle durmalıydır. Eğer bir tarafa kayarsa, yani peygamberi anlamadan o da bizim gibi biriydi derse, o zaman bütünüyle teşbih etmiş olur ki bu da Yahudilerin yaptığı teşbihiydi. Yani peygamber de bizim gibi biridir. Peygamber senin gibi değildir. Senin peygamber gibi olman lazım. İkisi birbirinin tersidir, zıddidir. Peygamber bizim gibidir demek ayrı şeydir. Benim onun gibi olmam demem ayrı şeydir. Evet. Aynı şeyi Allah'a imanda yapmamız gerekiyor. Allah zatıyla sıfatıyla kuluna tecelli etmiştir. Allah'ın ilk yarattığı nur, Resulullah Efendimizin nuruydu. Her bir insanı aynı ile ondan yarattı. Ve ona sen olmasaydın felekleri yaratmazdım dedi. Bunun sorumluluğu çok ağır. Bu ağır bir yük, ağır bir emanet. Bu emaneti taşımak lazım. Allah tecelli edip yaratıyor. Geriye kalan bütün mahlukatı zaten o nurun tecellisinden yarattı bu sefer. O ilk tecelli edip yarattığı nurun tecellisinden, onun bir daha tecelli etmesinden yani, bütün kainatı, bütün varlığı, bütün mahlukatı o nurdan yarattı. Onun için bütün mahlukat, insanın dışındaki bütün mahlukat, onun, ondan bir tecelli sonradır. Bir tecelli sonra Mesela misal vereyim Allah'ın nuru aksetti Tecelli etti. Tecelli zaten aksetmek demektir Bununla beraber aksedip açığa çıkmak demektir Aksetti, tecelli etti Bütün ruhları ondan yarattı O nur bir daha bu sefer o nur tecelli etti o nur tecelli edip diğer varlıkları, bu safha safhadır zaten, diğer varlıklar safa safa o nurun tecellisinden yaratıldı. Ama hiçbirine haşa bu Allah'tır diyebilir misin? Böyle bir fikir, böyle bir düşünce bütünüyle teşbih olduğu için tam küfürdür, tam şirktir. Ama bütünüyle tenzih edersen ne yapmış olursun? Ben Allah'tan ayrıyım, ben Allah'tan bağımsızım demiş olursun. Onun için tam ortada durman gerekip yerini bilmen lazım. Yerini belirlemem lazım. Eğer Allah bir kulu huzuru alırsa o Allah'ın mütear olduğu anlar bunu bütün şiddetiyle tadar. Allah eğer sen benim nurumdansın dediyse, sana kendi ruhumdan sana nefettim dediyse, nefetmek demek üfürmek demektir. Nefes. Bu şeref insana yetmez mi? Yetmeli değil midir? Kime yetmez? Nefsi ilahlık edene yetmez. Ne diyor? Ben diyor Allah olayım. Böyle söyler. Ben Allah olayım. Ben Allah'ım diyor. Ben yokum diyor. Hani bak ben yokum. Benim hiçbir şeyim yok. E o zaman ben Allah'ım. Şirke bak. Müşriğe bak hadi. Ben Allah'a aitim demekle ben Allah'ım demek birbirinden farklıdır. Kur'an da öyle söyledi. Ene rabbukum a'la dedi. Ben sizin yüce Rabbinizim dedi. Evet. Onun için imanımızı düzeltiyoruz. Şeref olarak bize kulluk yetmelidir. Allah'a abd olmak şeref olarak bize yetmelidir. Allah'ın nuru olmak şeref olarak yetmelidir. Allah'ın aşığı olarak Allah'ın sevdiği yarattığı kendi nurundan yarattığı aşığı olarak taşıdığımız şeref bize yetmelidir. Bu kıymet, bu değer bize yetmelidir. Öyle kimse Allah olmaya kalkışmamalıdır. Böyle bir şeyi eğer gönlünden geçirirse bu küfür olur, küfür. Böyle bir durumda eğer o sadece daha zahiriyle muhatap olmuşsa, bedeniyle muhatap olmuşsa, yani kendisini iki damla sudan yaratıldığını biliyor. Onun yüce olan, yücelere yine çıkacak olan Allah'ın kendisinden nefrettiği ruhudur. Şerefi odur, değeri odur, kıymeti odur. Evet. Ama biri bu şerefi taşımazsa, yani kendini böyle bilip böyle anlamazsa ne olur? İki damla pisliği olur. Onun için yukarı çıkması lazım. Yani alay yeleğine çıkması lazım. Yücelmesi lazım. O'nun yücelen tarafı, bedeni tarafı değil, Allah'ın kendisine nefettiği ruhudur. O'nun gönül alevidir. Evet, o bütünüyle Allah'ın nurudur. Allah'ın nefettiği ruh. Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği varlıktır. Eğer biri kendi ruhunu müşahede eder, görürse, Rabbini de bilmiş olur, tanımış olur. Allah ona nasıl bir şeref vermiş, onu nasıl sevmiş, onu anlamış olur. Allah neden onu seviyor, anlamış olur. Eğer Allah bir kuluna, Perdeyi açarsa, kendisinin üzerindeki perdeyi açıp, ona onu gösterirse, anında ölür. Kendi ruhunu biri görürse, bir daha nefes alamaz. Onun için ölen biri, eğer dikkat ederseniz, evet, gözü böyle açılır, bakar. Bir şeyin peşinden bakar. Neyin peşine bakıyor? Ruhunun peşinden bakıyor. Ruh bedenden ayrılırken ona bakıyor. Son gördüğü şey odur. Arkadaşların sorduğu sorular var. Kısaca onlara da cevap vereyim. Bir derde çok ağlamak Allah'a isyan sayılır mı? Evet, sayılır. Derde ağlamak doğru değildir. Evet, ilk anda belki insan üzülür, sıkılır, ona biraz ağlayabilir. Ama aklı başına gelince ona ağlamak doğru değildir. O her ne olursa olsun... Mutlaka Allah'ın takdirine razı olmak lazım. Hayatı kendimize göre değil, Allah'a göre anlamaya çalışmak lazım. Evet, dert, imtihan demektir. Kazanma imkanı demektir. Ağlarsan imtihanı kaybedersin ama Allah'a teslim olur, rıza gösterirsen imtihanı kazanırsın. Bu herkes için, her dert için de böyledir. Yüzde yüz isyan sayıdır. Allah'ın hükmünü, emrini kabul etmemek sayıdır. Allah'a sen bu işi bilmiyorsun sen yanlış yaptın demek olur yani. Ablam vefat etmiş, ben ablamın yerine hacca gidersem ablam hacı olur mu? Evet. İnsan ölmüş birinin yerine hacca gidebilir. Biri gelip, sahabeden biri gelip Resulullah Efendimiz'e soruyor. Ya Allah babama hac farz olmuştu ama gidemedi. Ben onun yerine hac'a gitsem olur mu? Buyurdu ki evet, farz olmuştu ve gidemediydi ise Hac onun üzerine bir borç olmuştur bu durumda. Babanın borcu olsa öder misin? Evet, ödersin. Bu durumda onun borcunu öde dedi. Ödeyebilirsin dedi yani. Hacı olur mu? Hacı olmak başka bir şey. Sadece evet, onun yerine, o farzı yerine getirmiş olur. Hacı olmak diye bir şey de yoktur yalnız. Yani namaz kılana namazı diyeceğiz, oruç tutana ne diyeceğiz? Oruççu mi diyeceğiz? Allah'ın emrini yerine getirmiş, öyle bir şey olmaz. Orucunu nefsi uğruna bozmanın bedeli nedir? 61 gün oruç tutmaktır. 60 gün ceza bir günde o günün orucudur. 61 gün. Hem de bunun kesintisiz olması gerekir. Yani peş peşe olması gerekir. Diyelim ki 50 gün tuttu sonra yediyse bir gün yediyse bozmak zorunda kaldıysa yeniden başlanması lazım. Çok ağır oldu diye. İşi böyle abartmaya gerek yoktur. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler buyurmuş. Nefsi uğruna bozmak demek, kendi kendine zulmetmek demektir. Hiç kimse işlediği bir günahla, yaptığı bir yanlışla ya da yapmadığı bir Allah'ın bir emriyle Allah'a bir zarar vermez. Çünkü Allah mütealdır. Ali'dir, yüceler yücesidir. Yani bir an için gökten Dünya'yı sel ettiğimizi düşünelim. İnsan orada yanlış yapmış. Yani senin büyüklüğün nedir? Senin günahından ne olur? Hadi. Niye kendini o kadar büyütüyorsun? Niye kendini o kadar büyük görüyorsun? Bir de seni arıyor. Allah beni bu günahından affeder mi? Sen nesin? Senin günahından ne olacak? Hadi. Evet, işi bile abartmak doğru değildir. Allah'ın el-es hüsnasını burada anlatıyoruz. Evet, Allah'ın rahmetini, mağfiretini, afini, keremini anlatmaya çalıştık. Rabbimizi tanımaya, tanıtmaya çalıştık burada. Bir güne bir gün. Nefsine yenildi, tutmadı. Yedi, bir gün tutsun. Yani 60 gün, 61 gün oruç tutacak peş peşe bir gün için. Sonra 50 gün tuttu, tutamadı, bir gün yedi, bir daha baştan. Hiç böyle işkence olur mu? Sen adamı isyan ettiriyorsun. Adamın müşrik olmasına sebep oluyorsun. İsyankar olmasına sebep oluyorsun. Bu hükmü nereden çıkardın? Kimden, kim sana verdi bu hükmü? Hadi kim sana söyledi? Göster bakayım bir ayet, göster bakayım bir hadis. Evet. Nefsine yenilse bile nefsi onu zorlamış. Allah zorluk dilemez. Nefsi onu zorladı bir gün yedi. Bir gün yine tutar. Mesele aç meselesi değil zaten. Mesele Kur'an'a şükür meselesiydi. Mesele Allah'a karşı müttakı olma meselesiydi. Oruç bu kadar basit bir şey değildir. Ya Rabbim, hayırlı rızık ve hayırlı kapılar aç demek ne kadar doğrudur? Gayet doğrudur, güzeldi. Elbette ki Allah'tan hayırlı rızık istemek lazım, hayırlı kapı istemek lazım. Farkında olarak veya olmayarak sürekli ağzımda Allah kelimesi çıkıyor. Bu Allah'ın tecellisi olabilir mi? Bu Allah'ın tecellisi de bu Allah'ın zikridir. Allah'ın zikrünün tecellisidir. Allah'ın tecellisi hep beraber göreceğiz inşallah. Zikirde sizin bana şarap içirdiğinizi gördüm. Bu ne anlama gelir? Bu muhabbet aldığınızı muhabbet demektir. Evet. Allah'ın tecellisi nasıl olur? Erkeklerin eşlerine para verip tek tek hesap sorması doğru müdür? Cevap kesinlikle yanlıştır. Para veriyorsa güvensin, güvenmiyorsa vermesin. Kendisi gitsin, alışveriş yapsın. Para verdiyse müsaade et, 2-3 kuruş da kendine harcasın. Gönlünün istediği gibi harcasın yani. Yani bu kadar da cibirlikle hoş bir şey değildir. Birinden bizim için dua etmesini istemek doğru müdür? Doğru değildir. Yanlış söyledim zaten. En etkili dua bizim kendi kendimiz için yaptığımız duadır. Kardeşimiz için yaptığımız en etkili dua içimizden, içimizden gelerek, bütün gönlümüzle yaptığımız duadır. İçin yanıyor, ya Rabbi bu kuruna böyle yardım et diyorsun. İşte o dua. Yoksa hele bana bir dua et. Bu dua oyuncak değil ki bu. Duayı ne zannediyoruz? Onun için doğru değildir. Bırak o kendisi dua etsin, seni istemene gerek yok. Allah ona yaptırır. O duayı Allah yaptırsın. Allah duayı yaptırdıysa kabul etmek için yaptırmıştır. Ama sen yaptırırsan kabul etmez. Dün akşam siz Allah'ın büyüklüğünü anlatırken, Allah Teala bizi sizin kainatın kapısı olduğunuza şahit kıldı. Siz kainatı anlatırken allah Teala o kapıdan geçip her şeyi izlemeyi nasip eyledi. Sizin yüceliğinize bir kez daha şahit olduk. Sizinle bunları yaşatan Rabbime hamdolsun. Elbette ki kardeşlerimiz bir şeyi eğer müşahede ediyorsa, Allah onlara müşahede ettiriyorsa, herhalde onları biliyoruzdur. Mutlaka Allah bizi, bize ne kadar tanıtmışsa kendimizi biliyor ve tanıyoruz. Konuşurken de, anlatırken de neyi konuştuğumuzu, neyi anlattığımızı biliyoruz. Bununla beraber bizimle, kim beraber olursa bizimle beraber neyi kazanacağını, neyi kazanabileceğini, nasıl imkanlara sahip olacağını da biliyoruz. Onun için söylediğimiz hiçbir kelime boşa gitmez. Gelişi güzel değildir. Rastgele değildir yani öyle. Allah'ın rızasını kazanmak, dostluğunu kazanmak, cemalini kazanmak, insanın kendi kendisini kazanması, hepsi buna bağlıdır. İnsanın kendi kendini kazanması, kendi kendisi olması, Allah'ın insana nefrettiği ruh olmasıyla ilgilidir. Ona bağlıdır hepsi. Yani Allah bizden kendimizi bulmamızı istiyor. Kendisini bulmamızı istiyor. Kendimizi bulursak onu buluruz. Kendimizi bulmadan hiçbir şey değiliz. Ne kadar kendimizi bildik, anladık, Allah'a göre tanıdık. Ne kadar Allah'ın muradına uygun iman ettik amel ettik, o kadar kendimizi bulmuşuz demektir. Bu bir yolculuk, Allah herkese yolun sonuna kadar imkan tanır. Tanımazsa ne olur? Tanımazsa ona yakışmaz. Allah bir kulu özel olarak yaratsın, tek başına, ayet kelime de öyle buyurdu, tek başına, seni tek başına nasıl yarattıysam, o gün, evet, öldüğün gün, Aynı şekilde tek başına yine huzuruma gelirsin. Tek başına seni nasıl özene bezene yaratmışsa. Seni böyle özene bezene yaratsın. Ruhundan sana nefretsin. Sana senin üzerinde bin türlü, senin anlayamayacağın kadar bir hesabı, bir muradi olsun. Sonra sana bu muradi gerçekleştirecek bir ömür takdir etmesin. Bir vakit tayin etmesin. Bu mümkün değildir. Bu düşünülemez. Sana böyle bir imkan tanımasın. Bu düşünülemez. Bu Allah'a yakışmaz. eğer biri böyle düşündüyse, Allah'ı bilmedi, anlamadı demektir. Bu tek bir kapısı vardır. O da iman kapısıdır aşk kapısıdır. Sevme kapısıdır. Bunun için de öğrenmen lazım, bilmen lazım, tanıman lazım. Ne kadar bildin, tanıdın, anladın, o kadar imanın olur, o kadar Allah'a aşkın, muhabbetin, sevgin olur. O kadar Allah'a yakın olursun. Ölçüsü böyledir. Bütün ibadetlerde bu imanı artırıp kemale erdirmek içindir. Seni Allah'a taşıması içindir yaklaştırması içindir. Namaz müminin miracidir. Namaz seni huzura taşıyorsa namazdır. Yani içi varsa, içi doluysa, o ölü değilse, o ibadet ölü değilse sana fayda verir. Ölüyse zaten sana fayda vermez. İçi boştur. Eğer Allah bize böyle bir imkanı vermişse, böyle bir imkan önümüze koymuşsa, bizi böyle bir imkana layık gördü, hadi gel dediyse, kendine davet edip gel dediyse, eğer kul orada direnirse Allah'a gitmek için çabasını, gayretini sarf etmez, ona sanki önemli bir şey değilmiş gibi bir muamelede bulunursa, ya da hiç anlamamış gibi yaparsa, yarın kıyamet günü Allah ona sorsa, benim dostluğumu kabul etmedin. Seni davet ettim, davetime icabet etmedin. Benim neyimi beğenmedin? Bana dost olmak için neden gelmedin? Yani bende kabul etmediğin ne vardı? Benden daha güzel, benden daha büyük birinin peşinden mi gittin? Aramıza giren şey neydi? Neyi tercih ettin bana karşılık dese? kul ne cevap verebilir? Verebilir mi cevap? Onun için kul bunu anladığında, her gün Allah'a biraz daha yaklaştığını taktığında, ne demelidir? Evet. Bu bir yol, ve ben yolu gidiyorum. Bu durumda benim koşmam lazım. Allah ne buyurdu? Hepiniz Allah'a koşun. Koş değil. Firar edin. Ferrara buyurur. Firar edin. Hepiniz. istisna yapmadı. Demek ki hepimiz Allah'a firar edin. Niye firar ediyoruz? Ona firar ediyorsak, ona kavuşmak için firar ediyoruz. Öyle boş boş koşmuyoruz herhalde. Boş boş firar etmiyoruz. Kavuşmak için, vasıl olmak için. Koşsak, kavuşsak da öleceğiz, kavuşmasak da öleceğiz. Koşmasak da öleceğiz, ters tarafa gitsek de öleceğiz yani. Sonuç budur, öyle değil mi? Yani mutlaka bu dünyayı terk edeceğiz. Hiç kimsenin başka gidecek bir yeri yoktur. Terk edince nereye gidiyorsun? Huzura. Mesele, o seni huzura davet etmeden sen kendi iradenle, bununla beraber isteyerek, severek, Aşığın maşukuna koştuğu gibi... ...huzura gidersen, huzura varırsan... ...bir dost gibi karşılanırsın. Bir sevgili gibi karşılanırsın. Ölüm, ölüm bitti. Ölüm bir formalite. Ölüm diye bir şey yok zaten. Ölüm huzura gitmek değil midir? Evet. Biri huzura gittiyse... ...o ölmüş değil midir? Ölmüştür da. Ölüm onun için ne olabilir ki o? Ne fark eder onun için? Gideceği yeri görmüş... Huzuruna çıkacağı Rabbini görmüş. Rabbi ona muamelede bulunmuş zaten. O huzura alınmayı her gün, her an aşk ile bekliyor zaten. Onun için ölüm var mıdır? Ölüm bitmiş midir? Bitmiştir. Ölüm çok ağır bir iş. Gerçekten öyle yani. İmansız biri ölümün ağırlığını kaldıramaz. Ölüm onun için bir felaket. Satıcı kendisinin değil. Yakınlarının ölümü de onun için öyledir. Bakıyorsun bir yakını ölmüş, durmadan feryat ediyor. Nedir? Ne var? Sen de gitmeyeceksin. Yani gideceğini bilmiyor musun? Niye bu kadar feryat ediyorsun? Burada misafiriz, yarın eve gideceğiz. Orası bizim evimiz. Oradan geldik. İnsan eve giderken böyle mi bakar? Demek ki evimiz olarak görmemişiz. Evimiz olarak burayı görmüşüz. Onun için. Evet, ne olursa olsun gelenler nasıl gittiyse hepimiz gideceğiz. Ama mesele gitmeden onun davetine icabet etmektir. Allah ne buyuruyordu? Kullarım sana beni sorarlar. Ben yakınım. Beni davet edenin davetine icabet ederim, söyle da benim davetime icabet etsin. Davete nasıl icabet edeceğiz? Bana iman etsinler. İman ederse davetime icabet edip bana gelir. Gitmek imanlaymış imiş, iman eyli. İnşallah hep beraber imanımızı artırmaya çalışacağız. Bütün şirklerden kurtulmaya çalışacağız. Yaratılışın gayesi, Allah'a abd olmaktır, sevmektir, aşık olmaktır. Bunun içinde ona hiçbir şeyi şirk koşmamak lazım. O senin her şeyin olmalıdır, her şeyin. Bunu anlasan da anlamasan da bu zaten böyledir. O senin her şeyin. Her şeyinde O'na aitsin ve senin hiçbir şeyin yok. O'na aitsin, O'nun kulusun, O'nun abdisin, kölesi değil, abdisin, O'nun sevdiğisin, O'nun şeref verdiğisin, hayatından hayat verdiğisin, varlığından varlık verdiğisin. Yani kıymetini, degelini, şerefini bilmen lazım Allah'a göre. Evet, Allah akıl vermiş, aklımızı kullanıyoruz. Hiç kimse ben anlamadım diyemez. Allah bunu mazeret olarak kabul etmez. Bu yolculuk bir gönül yolculuğudur. Gönlümüzle yolculuk yapıyoruz. Aşkla, muhabbetle yolculuğu yapıyoruz. Bu yolculuk nereyedir? Bu yolculuk arşadır. Bu zahiri bir yolculuk değil. Bu yolculuk miraç yolculuğudur. Miraç. Resulullah Efendimiz miraç'a gittiğinde Bediüzzaman Hazretleri söylemişti. Resulullah Efendimiz miraç'a gittiğinde o miraç'ın kapısını ümmeti için açık bırakmıştır dedi. Güzel Büyük söz. Büyük söz. Onun için ümmeti onun izinde, onun yolunda mirac eder. Ama ruhani miras, ruh itibariyle. Evet, yolculuk arşadır. Yolculuk Allah'ın huzurunadır. Yolculuk miracadır. Evet, bu akşamlık bu kadar olsun. Yarın yolculuğa devam edeceğiz inşallah. Bunun için yapılması gereken şey ısrarı arkadaşlara ne diyoruz? Gönlümüzü açmak diyoruz. Gönlünüzü açın. Gönlüyü açmak demek konuşanı dinlemek demektir. Kulağıyla değil ama gönlüyle dinlemek demektir. Nasıl? Nasıl? O anda her ne anlatılıyorsa orada olmaya çalışmak demektir. Oradakini anlamaya çalışmak demektir. Allah bize her neyi ikram etmişse, peygamberlerine her neyi ikram etmişse, bütün kullarına aynı ikramı yapmış ve aynı imkanı tanımıştır. Bu istisnasızdır. Eğer Allah bize, bizi tanıtırsa, Allah'a ne kadar yakın olduğumuzu, Allah'ın bizi ne kadar sevdiğini, ne kadar bizi şereflendirdiğini anlamış oluruz. Aynı şey insanlar için de geçerlidir. Ruhlar birbirine yakın olunca, birbirinin nuruyla nurlanır. Hakikat birdir, bir tanedir. Onun üzerinde örtü vardır. Nurdan elbise vardır yani. Maneviyatı, ibadeti vardır üzerinde. Ya da günahı lekesi vardır üstünde. Yani elbisesi ya günahtandır ya da sevaptandır. Sev demek zaten elbise demektir. Üzer, ruhun üzerindeki elbise demek. Sevap, sev. Manevi olarak yakın olunca Rabta bunun içindir. Zahiri yakınlık bunun içindir. Ruhun üzerindeki o örtü kalksın diyedir. O beraber olan da kendini tanısın diyedir. Mesele sadece bilgi meselesi değildir. Onun için ısrarla ne diyoruz? Biz burada sadece Allah'ın isimlerini anlatmıyoruz. Bu bir anlatım değildir sadece. Sahabe Resulullah Efendimiz'den sadece dinlemedi. Onunla beraber olduğu için sahabe oldu. Evet. Tanışmak isteyenler sohbete devam etsin. Allah tanışmayı nasip eder inşallah. Tanışmayı kendi üzerimizden nasip eder. Öyle keramet gösterdiği şöyle yaptı. Böyle saçma şeyleri ne seviyorum ne de nafi olsun istiyorum. Çirkin şeyler bunlar. Ayıp şeyler. Böyle biri, böyle düşünen biri nefsinin peşine takılmıştır, dünyaya çakılmıştır o. Derdi Allah olmayan, Rabbi olmayan, ona ne veli derim, ne de başka bir şey derim ona. Ayıp ve çirkin şeyler bunlar. Evet. Allah bize tanışmayı nasip etsin inşallah. Allah bizi kendisini tanyanlardan eylesin. Kendisini arif olanlardan eylesin. Kendisini tanıttığı, sevdiği kullarından eylesin. Allah bizi bize bırakmasın. Allah bizi bize bırakmasın. Allah müteal olduğunu, yüceler yücesi olduğunu bize iman ettirsin inşallah. Amin. Şirke düşenlerden eylemesin. Allah'ı herhangi bir şeye, herhangi bir varlığa benzeten müşriklerden eylemesin. Amin.